Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselam rasulina Muhammedin ve ala ve ve baal. Kardeşler bu haftaki esma Hüsna dersinde öleceğimiz ilk iki isim El-Hakem ve Hayrul Hakimin Hakemler en hayırlısı Biz bundan önce Hakim ismini görmüştük. Aynı kökten gelme, muhakemeden Hakemlik ihvan, hükmeden, hüküm veren manasında. El-Hakem, Kur'an-ı Kerim'de bir kere geçiyor. Enam Suresi 114. ayet. Efe gayrallahi ebti gıy hakemen. Allah'tan başka bir hakem mi isteyeyim? Allah'tan başka bir hakem istemem manasına. Sünnette de Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis var orada geçiyor. İnna Allaha vel hakemu ve ileyhi'l hukmu. Şüphesiz ki Allah hakemdir ve hüküm ona dönücüdür, ona aittir. Kendisine gelen bir heyet var. Yanlış hatırlamıyorsam Yemen tarafından gelen bir heyet var. Ee, peygamber Al sallallahu aleyhi ve görüşmek, efendim bazı sorunları onlara aktarmak, sorular sormak, cevaplanmak için. lahir her ne maksatla gelmişlerse Müslüman olan bir heyet ee, bu heyetin içinde bir tane Ebul Hakem künyesiyle künyelenmiş bir sahabi var. Hakemin babası. Künye biliyorsunuz Araplarda bir adettir. Kişi ilk erkek çocuğunun babası manasında künyelenir. Veya ilk erkek çocuğun annesi manasında künyelenir. Ebul falan, ümmü falan diye. Sana niye Ebul Hakem diyorlar? diyor. O da diyor ki, kavmim benim yanıma gelir, sorunlarını bana aktarır, ben onun arasında hüküm veririm, onun arasındaki ikhtilap çözerim. Bundan dolayı kavmim bana bu hakem diyorlar diyor. Ben yani Hakem'in babası manasında. O da diyor ki, senin oğlun yok mu? Var. Kim en büyük? Şurayı. O zaman sen O Ol hakem Olmaz diyor. Devamında da diyor ki, inna Allah'ı vel hakem Şüphesiz ki Allah'tır Hakem. Ve ileyhil hukmu. hüküm ona aittir. Dolayısıyla bir insanın hakem diye isimlendirilmesi de doğru değil. Hakemin babası, hakemin annesi diye künyelenmesi de doğru değildir. Bu önemli bir giriş. Özellikle bunun altını çiziyorum. Çünkü herhangi bir şahsa hakem denmez. Biraz sonra da hakem kelimesinin sözlük manasını ve allah Teala hakkındaki manasını görünce anlayacağız ki bu isim sadece allah Teala'ya mahsus bir isim olmadı. Ki bu hadise yetiyor zaten aslında da e, manasını da verince daha iyi yerleşecek inşallah. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Ancak Allah hakemdir. İleyhi'l hukmu hüküm ancak ona ait. ona dönüştür. Bu hakem hakkındaki delil idi Kur'an'da ve sünnetten. E Hayrul hakimin veya ahkimul hakimin gibi hakimlerin hakimi, hakimlerin en üstün, hakimlerin en faziletlisi manalarına gelen hususlarda Kur'an-ı Kerim'de beş kez geçiyor. Bundan dolayı el hakim isminde Esmaül Hüsna'ya dahil ediyor alimler. Kasbiru hatta yahkumullahu bainena ve ve hayrul hakimin. Allah bizim aramızda hükmedinceye kadar sabredin ve o hakimlerin en hayırlısıdır. Hayrul hakimin. Hakimden en hayır hüküm verilenden en hayırlısıdır. En değerlisidir. Arah suresi 87. ayet. Bir diğer Lafız da şöyle Eleyse Allah bi ahkemin hakimi Tin suresinde. Allah hakimler hakimi değil midir? Yani hakimlerin en üstünü, hüküm verilen en iyi hüküm vereni değil midir anasında? İmam Zeccac rahimehullah Ebu İshak ez el el-hakem ve el-hakim aynı anlamdadır ve hasımların birbirine haksızlık yapmasını engel olan manasında hüküm verendirdir aralanda hak alışveriş olanların nasıl hükmeder ve aralanda haksızlık yapmalarına, verilen haksızlık olana engel olur manasına gelmektedir. Kelime manası olarak hakim. Lisanül Arap'ta da İbnü'l Esir diyor ki, hakem ve el hakim isimleri yargılayan, hüküm veren ve bu hükmü de sağlam, ustalıkla yapan manasına gelmektedir diyor. Sözlük manasına daha çok Allah Teala hakkındaki anlamı bizim için önemli, hemmiyetli. Çünkü biz Allahu Teala'yı tanımaya çalışıyoruz bu dersimizde. İbn Cerir rahimehullah Allah'tan başka bir hakem mi arayayım manasındaki En'am suresindeki ayet hakkında konuşurken diyor ki o adil hüküm verendir, doğru sözlüdür. Dolayısıyla başka bir hakem niye arayayım ben? demektedir. Allahu Teala bu ayette bunu ifade etmektedir diyor. İmam Kurtubi de el hakemi hüküm verici, hüküm veren Hükmeden diye tarif ediyor. Hatta bir de hakim manasında, hüküm veren manasındadır diyor. Hüküm kendisine teslim edilen, işlerin kendisine döndüğü kimsedir. Haksızlık etmeden, zulmetmeden, yanlış yapmadan hüküm veren manasına geliyor. El hakim. El hakem de onun en üstünü, en kapsamlısı, kusursuzu. Çünkü hakim, insanlar içinde kullanılabilen bir isim, hüküm veren, yani birileri gelmiştir. Ya bizim aramızda şöyle bir sorun var. Bu sorunu çöz diye müracaatta bulunmuştur. O ondan dinlemiştir. Ondan dinlemiştir. Bunun hükmü böyledir. Veya bu şu doğrudur, şu yanlıştır. Veya şunu almanız lazım, şunu vermeniz lazım diye bir hükme gitmiştir. Bu kimse hakimdir, hüküm verir. Ama yanlış da yapabilir. Hatalı da davranabilir. Eksik de hüküm verebilir. Hakem ise sadece Allahu Teala'ya mahsus bir isimdir. Mübalağalı bir isim çünkü. Hakimler, hakim en iyi hüküm veren manasına eksiksiz, noksansız, hatasız hüküm veren manasına gelir. El hakim, eksiksiz, noksansız, tam zulmetmeden hüküm veren hakim ise hüküm veren, hüküm koyan, aradaki sorunları çözmek üzere bir yargıya varan hatalı da olabilir. Ahkamul hakimi, Allahu Teala'nın ismi. hüküm veren en iyi hüküm vereni. Hayrul hakimi, hüküm veren en hayırlısı olduğunu artık onda kusur olmaz allah Teala için zaten el-hakim diye gelmiyor. hayr hakimin ahkem hakimin tamam. diye geliyor. Şeyh Sadi de benzer ifadelerle el-hakim ve el-hakemi isimlendiriyor. Özellikle de allah Teala için o hakları sahiplerine mutlaka öder. Dünyada da ahirette de haklar sahibine versin diye onun beyanında açıklar. Hükmü de indirir. Yani yeryüzünde Allah-u Teala'nın hükmüyle hükmedilse... Yeryüzünde bir haksızlık, zulüm olmaz. Haksızlık, zulüm olmaz. Yeter ki Allah'ın hükmü hükmedilsin. Yeryüzündeki bu bütün haksızlıklar, zulümler, kavgalar, dövüşler ne için? Allah'ın hükmü hakim olmadığı için. Allah'ın hükmü yeryüzüne geçerli olmadığı için. Allah'ın hükmünün hükmedilmediği için bu kadar zulüm, haksızlık, efendim kavga, dövüş, adam öldürme, kavga, niza, savaş var. Evet. Hüküm Allah'a aittir. Allah-u Teala insanlar arasında hakem olarak davaların, davaların çözülebilmesi için hükümlerde indirmiştir. Kurallar da belirlenmiştir. Bunları ne diyoruz biz? Şeriat diyoruz. Şeriat sadece günahların cezası değil açıklanan tarzıyla. Her türlü hüküm şeriattır. Yani nasıl yiyeceksin, nasıl içeceksin şeriattır. Efendim borcu alacağı Almak, vermek, yazmak şeriattır. Şahitlik, katiplik şeriattır. Cicaret, hüküm olarak ne varsa hepsi şeriatın içerisine girer. Bu şeriatla hükmedilirse kusur, bir haksızlık, bir zulüm, bir eksiklik kalmaz. El-Hakem olan Allah Azze ve Celle kıyamet gününde insanların arasında eksiksiz hüküm vereceği, adalet hüküm vereceği gibi dünyada da eksiksiz hüküm verilsin diye şeriat indirmiştir. Hakem isminin gereğince. Bundan dolayı El-Hakem ismi El-Hakim isminden daha kapsamlıdır, mübalağalıdır. Hakim çünkü eksik hüküm verebilir. Yanlı hüküm verebilir. Yanlış hüküm de verebilir. Kasıtlı veya kasıtsız. Yanlı derken kasıtlı. Yanlış hüküm verebilir, kasıtsız. Hata edebilir ama El-Hakem, hakemde asla yanlış hüküm olmaz. Çünkü hakem ismi mütehassız, yani hüküm verme hususunda hükmetmede, yargılamada mütehassıs yani uzman olan kimselere verilen sıfattır. O da ancak allah Teala açık sözümüzdür. Bu sebeple özetle günümüzde ayağa düşmüş bir kavram olarak bu El Hakem ismi maalesef çok büyük sorun. İki kişi minderde güreşiyor, aralığında bir tane hakem var. Ne için? Birisinin yaptığı isabetli ha harekete puan vermek, diğerinin yaptığı yanlış cezalanır, Önüne geçmek için değil mi? Yani işte bir hakkı ortaya koymaya çalışıyor. Bu hakem kavramı Türkçemize de e, neredeyse şeriatın isimlendirdiği mana olarak girmiş. Ama yanlış girmiş çünkü hakim olarak girseydi, hakim olarak girseydi biraz daha kabul edilebilir taraf vardı Hakem oldu mu ya eksiksiz kusursuz yapacaksın hiçbir hata etmeyeceksin veya bu ismi almayacaksın. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İn Allah'a huvel hakemu demiş. Şüphesiz ki Allah'tır hakem. O zaman sen ne yap? bu Ebul Hakem künyesini değiştir. Hakemin babası künyesini değiştir demiş. Ebul Hakem neydi Ebul Hakem? Hakemin babası. Niye vermişlerdi o künyeyi sahabiye? İnsanlar arasında hüküm verdiği için. Yok, hakem Allah'tır dedi. Sen hakem hakem olamazsın dedi. O künyeyi değiştir dedi. Bu sebeple insanların arasında hakem kelimesini kullanması veya birisine de bir e, sıfat verilmesi veya bir meslek grubuna bu isim verilmesi doğru değil. Nitekim günümüzde bu iş şeytan işi oyuncaklar. Netice şeytan iş icatlardan birisidir. İnsanların oyalanması maksatlı. O işler aracılığıyla ayağa düşmüş bir kavramdır. Hakem kelimesi. Tribünlerde insanlar hakeme gözlük diye bağırıyorlar. Daha ileride bağırıyorlar da burada bizim edemimiz buna müsait değil. E, hakem bir hata yaptı mı hakem çok kötü diyorlar çok kötü hakem. Hakem kötü olmaz. İnnallaha elhuvel hakem. Allah hakemse, hakem kötü olur mu? Ne kadar yanlış bir isim. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Daha nice örnekler verilebilir bu kavram üzerinden. Günümüzdeki uygulanmazlık kısım Bu sebeple hakem isminin Allah'tan başkasına verilmesi uygun değil. Çünkü hakem demek, kavram olarak daha söylüyorum, hüküm verme hususuna mütehassız, uzman olan, eksiksiz, kusursuz, hatasız, zulmetmeden hüküm veren demek yanlış yapmadan hüküm veren. Peki el hakem ismine iman etmenin etkileri nelerdir? Eğer yeryüzündeki bütün hükümler Allahu Teala'nın indirdiği hükümlerden bahsediyoruz. Bütün hükümler hakem isminin bir gereğince hükmedilmişse ki öyle, o zaman Allahu Teala'nın her hüküme rızavet teslimiyet gerekir. Çünkü o noksansız hüküm vermiştir. Yani. Bir yerde deprem olmuşsa da noksansız hüküm vermiştir. Bir yere gökten yağmur yağmışsa, sofra inmişse de noksansız hüküm vermiştir. En güzel hüküm vermiştir. Falanca suçun cezası el kesmekse, bu hükmü Allah indirmişse, noksansız en muhkem hükümdür. Falanca işin cezası, el kol çapraz kesil, asılmaksa en doğru hükmü vermiştir. El hakem isim gereğinde. O ne yapmak gerekir? Allah'ın hükümlerine ama her türlü hükmüne Rıza ve göstermek gerekir. Bundan dolayı e, zinaden evlinin cezası taşlanarak öldürmek ise bu çağ dışıdır demek el-hakeme noksanlık ithaf etmektir. Hakimliğe düşürüyor. El-hakemi günümüzdeki hakemliğe düşürmek demektir. Yanlış hatalı bir karar verdi. Yuh sana görmedim mi hakem diyen kimseler gibi ne yaptı? Hata yaptı. Allah bu hükmündür iken bu çağı öngörememiş. Anlayamamış, çözememiş, Çağ dışı bir hüküm indirmiş. Yani bu çağa uygun olmayan, bu çağdan önceki herhangi bir çağa ait ama bu çağa yeterli olmayan, bu çağın şartlarına uygun olmayan bir hüküm indirmiş demektir. Demektedir. Bunlar doğru değil. Allah-u Teala gerek Kur'an'da, gerekse Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle bir hüküm indirmişse, El-Hakem isminin muhtevasınca hükmetmiştir. O en muhkem, en değerli, en güzel en maslahata uygun ve ahirete faydası olacak en değerli hükümdür. Dolayısıyla bu eleştirilemez. Buna rıza ve teslimiyet gerekir. Allah'ın hükümlerine rıza ve teslimiyet göstermeyen Allah'ın hükmünü beğenmiyordur. Allah'ın hakem olarak yetersiz görüyor. Peki bu birincisi. Yakin olarak kesin olarak inanan bir toplum için kimin hükmü Allah'ın hükmünden daha güzeldir diyor Allah-u Teala. Maide suresinde 50. ayet. Eğer siz yakinen iman ediyorsanız, hakikaten ne dediğinizi biliyorsanız, dini iyi kavramışsanız, Allah'ın meramını anlamışsanız, Allah bir hüküm indirmişse, ondan daha güzel hükmü kim indirebilir diyor allah Teala. Dolayısıyla Allah'ın hükümlerinden herhangi birisini, yani göğü mesela şöyle yarattı, yeri şöyle yaratsa daha yolmaz mıydı? Deniz şu renkte olsaydı mesela, derinliği böyle olsaydı veya bizim beldenizde bir deniz olsaydı mesela. Allah bir yere dağ dikmiş, o da bir hükmün gereğidir. Bir yere deniz koymuş, bir yerden nehir akıtmış, bir yere uçurum yapmış. Allah'ın hükmüdür bu. Ya burada bu olmasaydı hiç yakışmamış demek Allah'ın hükmüne karışmakta müdahale etmektir Allahu Ne gerekir? Rıza teslim teslimiyet. Evet. El Hakem isminin içeriğinde üç türlü hüküm var. Bu konu iyi anlaşılırsa, şimdi anlatmaya çalışacağım konu. O zaman El Hakem ismi El-Hakim ismi daha iyi yerleşir bir izinlerden. Çünkü hakem deyince biz insanlığın arasında sorunlu kimseler arasında hüküm veren diye anlıyoruz sadece. Daha geniş kapsamlı. Üç tane hüküm var. Hakem isminin gereği üç türlü hüküm var. Birincisi yaratılış ve kaderle ilgili hüküm. Az önce dedim ya dağ koymuş, deniz koymuş, nehir akıtmış. Ağaç dikmiş, göğü yedi kat yapmış, yeri yedi kat yapmış, kim yerleri kayanık yapmış, kim yerleri çöl yapmış, kim yerleri bahçeli toprağı verimli yapmış veya insanı insan suretinde yapmış, işte hayvanları kendi cinslerinin suretinde yapmış yaratmış, yaratılmış ve bu yarattıklarına ilgili kader var etmiş. Mesela bir tane dağ yapmış, volkanik bir dağ, o volkanik dağ patlıyor. İnsanların hoşuna gitmiyor mu? Garip garip şeyler söylenmez. Çünkü bu yaratılıştır ve o yarattığı şeyle ilgili kaderdir. Birçok şey yaratmıştır. Ve onlarla ilgili bazı kaderler takdir etmiştir, tayin etmiştir. Mesela yüksek bir yerden bir tane kaya yuvarlanır, gelir senin arabanın tepesine iner. Sana arabayı takdir eden o, seni yaratan o, rızıklandıran o, son o, yarattığı kayayı senin kafana indiren o. Hoşuna gider mi bu gitmez ama bu kaderdir. İşte bu kadere teslimiyet gerektir. Ağır şeylerden, insana zor gelecek şeylerden bahsediyorum özellikle. Yukarı çatının aktarım esnasında veya güneş enerjisini sökerken ayağın kaydı düştün, kolun kırıldı mesela Allah muhafaza. Şimdi bu nimeti sana bahşeden Allahu Teala, bu nimet hakkında efendim hizmet etme imkanı sana bahşeden Allahu Teala, sonra o nimetle İlgilenirken başına musibet takdir eden allah Teala. İnsanlar böyle hoşuna giden nimetlerde zaten Allahu Teala'ya ta'an etmezler kolay kolay. Hoşuna gitmiyoruz zaten ta'an ederler. Bu örnekler özellikle öğrenmeye çalışıyor. El-Hakem isminin gereği üç türlü hüküm var. Birincisi yaratılış ve kaderle ilgili hüküm demiştik. Ondan bahsediyoruz. Bu yaratılış ve kaderle ilgili hüküm de kendi arasında ikiye ayrılıyor. Savuşturulabilen hüküm, savuşturulamayan hüküm. Ne demek savuşturmak? allah Teala bir hüküm vermiştir. Onu senden savuşturamazsın. Mesela gözünü kör yapmıştır. Ayağını topal yapmıştır. Aklını kıt yapmıştır. Yaratılışını çirkin yapmıştır. Mesela bacaklarını açık yapmıştır şöyle. Şöyle durduğun zaman sana bakan ya ne kadar çirkin, şöyle yamuk olmuş, çarpık çırpık duruyor der. Saçını erken almıştır senden veya saç vermemiştir. Savuşturulamayan türden hükümler. Müdahale edemiyorsun. Değiştiremiyorsun. Şeklinde başka bir şekil katamıyorsun gibi. Bir kısmı böyle. Bir kısmı da savuşturulan hükümler. Allah açlık verir. Günde iki öğün, üç öğün açlık verir insana. musibet ney Allah'ın takdirli olmuyor mu? Allah'ın hükmüyle olmuyor mu insanların acıkması? Ne yaparsın bu savuşturulabilen musibeti, hükmü? Savuşturabilecek sebeplerle giderirsin. Yersin. Susarsın. Susuzluğunu giderirsin. Hasta olursun. tedavisine bakarsın. Gözden görmez olursa zayıflarsın. Gözlük takarsın mesela. Yaratılışla ve kaderle ilgili hüküm iki kısma ayrılıyor. Savuşturulabilenler ve savuşturulamayanlar. Yani savuşturmak demek giderilebilen. Toler edilebilen. Her halde rıza teslim et gerekir. Ama savuşturulabilen giderilebilen takdire helal yollardan müracaat etmekte gene şeriat'tır. Çünkü yemeyi içmeyi de Allahu Teala hükmetmiştir. Her hal üzere hamd edilmesi gereken hükümdür. Evet ikinci kısım yani el hakem isminin gereği olan ikinci hüküm dini yani şer'i, dine uygun, şeriat'a uygun hüküm. Bu da Allahu Teala'nın şeriatının tamamıdır. Yani kulların uyumasını istediği kuralların tamamıdır. Dini hüküm. Yani beş vakit namaz kılacaksın mesela. Hükümlerin en üstünlerinden birisi, en değerlerinden birisi. Beş vakit namaz kılacaksın. Ya bunu dörtte yapalım. Gel bunu bir cem edelim, ikiye düşelim, üçe düşelim. Veya işimiz çok yoğun. İşte bir kısmını birleştirelim. Derleyelim, toplarını Falanca zamana kaydıralım. Falan bunlar Allah'ın şeriatıyla oynamaktır. Veya yılda bir ay oruç tutacaksın. Bu şeriatdır, şeriat hükümdür. Her aydan üç gün oruçta bu kısma girer. Nafilelerde, farzada bu kısma girer. Allah'ın yolunda cihad edeceksin. Malınla, canınla cihad edeceksin. Zekat, olabilir. zekat tabii ki, zekat olabilir. Ömürde bir gücün yeterse sadece edeceksin. Beş yılı geçmeden gücün yeterse Kabe'yi ziyareteceksin. Okumuştuk hadisleri araba yenileyelim. E bu, yarın da önümüzdeki sene de çocuğu verelim. E önümüzdeki sene de çocuk zaten okuyacak okuyacak dershaneye verelim. ev gitti kalmadı. Bu olmaz tabii. Bu Teala kabul edeceği değil haneler Allahu tabii ki. Allah Teala şer'i dini hükümlerine mutlak teslimiyet gerekir. Mutlak rıza gerekir. Çünkü Ahzab suresi 36. ayette Nisa suresinde birçok ayet-i kerimede benzeri lafızlarla Allahu Teala diyor ki Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin erkek Mümin kadınlara o işi kendisi göre seçme hakkı yoktur, değiştirme hakkı, kaldırma hakkı, hafifletme hakkı veya ağırlaştırma hakkı yoktur. Mesela şunu kimse diyemez. Allahu Teala beş vakit namaz farz kıldı ya. Yok ben vaktim var, çok da isteğim var bunu gel yedi yap. Ben yedi yapıyorum. Diyemez hiçbir Müslüm. Veya Ramazan orucunu Allahu Teala bir ay yaptı, şeriat yaptı. Ve bunun öncesinde birkaç gün, bir iki gün oruç tutarak Ramazan ayını karşılamayı ve Ramazan'dan sonraki Şevval ayının birinci gününde oruç tutmayı da yasakladı. Ayın dışına taşırmayı da yasakladı. Allah bir ay şeriat kıldı ama yok ben 35 gün tutacağım diyemez hiçbir Müslüman. Ne üstüne koyabilir, ne hafifletebilir, ne değiştirebilir, ne de kaydırabilir. Allah'ın sınırlarını açmaksa o zaman yapamazsın. Ne hafifletebilirsin, ne arttırabilirsin. Ne de? Kaydırabilirsin. Müşrikler bu Allah'ın şeriatını kaydırma hususuna da girmişler maalesef. Özellikle bu haram aylar hususunda bir kaydırmaları var. Kaydırmayı o yüzden söyledim. Böyle arka arkaya gelen haram aylardan dolayı savaşmadıkça şeytan onları dürtüyor, rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki arka arkaya bu gelen aylarda savaşamıyoruz ya ne yapalım? Birisini kaydıralım, araya bir helal ay sıkıştıralım. Sonra yine haram ay gelsin diyorlar. Haram ayı kaydırıyorlar. Diyorlar ki bu süre bize uzun geliyor. Biz savaşmadan duramayız her kısım, yani bu bahsettiğimiz şeylerin hepsi Allah'ın şeriatını beğenmeme, değiştirme, hile kurma, tuzak kurma, kaydırma, arttırma, azaltma hepsi yasaklanmıştır. Çünkü bu mümin erkek ve mümin kadına yakışmayacak bir tarzdır. Allah'ın hükmüne, mümin erkek ve mümin kadın kendi isteğine, hevasına göre, seçimine, tercihine göre muamelede bulunamaz. Kuraları Allah koyar, kullar uyar. Değiştiremez, Bozamaz, kaydıramaz. Arttıramaz, eksiltemez. Şer'i veya dini hükme iman etmenin, teslim olmanın bir gereği var. Bu çok önemli. Gerekliliği var yani. İman edenler için kaçınılmaz bir zorunluluğu var. Nedir bu zorunluluk? Allah'ın hükümlerine teslim olmak, beşeri kanun ve nizamlara meyletmemek, sevmemek, aklına bile getirmemek. İnsan eyleyle yazılmış, yapılmış, düzenlemiş hiçbir kanuna Allah'ın hükümlerine aykırı beşeri hükümlere meyletmemek, sevmemek, müracaat etmemek. Beşeri nizamlar Allah'ın kanunlarını muhalif olarak yapılmış. Dolayısıyla Allah'ın hükümünü kaldırmak, geçersiz kalmak, Allah'ı insanların arasındaki, yeryüzündeki hususunda da bertaraf etmek için konulmuş kurallardır. Buna insan yani i̇man etmiş bir insan bir erkek bir kadın var. Rıza gösteremezse simet gösteremez. İmam Şehn Rahim rahimehullah diyor ki: Edval veyan isimli tefsirinde. Uzunca bir kısım. Yani hakikaten oldukça uzatmış ama çok kısaltacağım. İmam Şehn çok değerli ehlusuna dahil olanlarından birisidir. Diyor ki: Allahu Teala birçok ayette hükmün kendisine ait olmasını şeriat yapmıştır ve hüküm kime ait olması gerekirse onun sıfattan da beyan etmiştir. Ben hüküm vereceğim diyebilecek birisinde şu şartlar olması gerekir diye kitabını diyor. Şura suresi 10, 11 ve 12. ayettir. 10. ayette diyor ki Allahü Teala ve ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ Hakkında ihtilaf ettiniz, ayrıldınız, farklı, farklı görüşlere gittiniz, her ne varsa onun hükmü Allah'a ait. وَالِكُمُ Rabbi aleyhi عَلَيْهِ İşte o Allah benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim. İleyhi uniyip. Ona döner. Her ne hakkın ihtilaf ediyor, ayrılıyorsanız, görüş ayrılığına düşüyorsanız, onun hükmü Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Ben ona tevekkül ettim. Ona dönüyor. Ona döner. İkinci ayet. Şura suresi 11. ayet. فَاتُرُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَعَلِ لَكُمْ min اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاج Feğmenel enham ezvaca yedra okumak. Hiylese kemet leh şeyun ve basir. O göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. Sizin için kendi nefislerinizden eşler yaratmıştır ve hayvanlardan da farklı eşler, cinsler yaratmıştır. Sizi o cinsler içerisinde çoğaltır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O semidir, iştendir, bassınız görendir. 3. ayet yani Şura Suresi 12. ayet. Lehu meqalidu semawati vel ard, lerem yirin. Anahtarları ona aittir. Yeps tur rızkı ve yakdir. Dilediği kimseye rızkı yayar, açar, dilediğine kısar. innehu bikulli şeyin alim. Şüphesiz o her şeyi bilendir. Ayetinde benim bu söylediğimin delili vardır imam Şehnkatî rahimehullah. Ne diyor imam Şehnkatî? Hüküm kime aitse onda bazı vasıflar olmaz gerekir. O vasıflar yoksa hüküm sahibi olamaz. Size bunu kıyaslayın diyordu. Diyor ki, bu şeytani sistemlerin kurucusu olan, beşeri kurallar, kaideler oluşturan kimseler içerisinde veya sistemler içerisinde işlerin kendisine havale edildiği, kendisine tevekkül eden, gökleri ve yeri var eden, örneksiz yaratan, insanları çiftler halde cins cins yaratan, Hayvanları ayrı ayrı varlıklar olarak yaratan, sekiz sınıf olarak yaratan var mıdır? Yoksa o zaman hüküme başkası sahip olamaz. Kimde bu özellikler varsa hüküm hakkı ona aittir diyor. Ayetin başında dedi? Her ne diye ihtilaf ederseniz on hükmü Allah'a aittir. Sonra da o Allah'a aittir kısmını açıklaması de Allah'ın şu sıfatları vardır dedi Allahü Teala kendisine bahsederek. Gökleri yeri yaratır, örneksiz yaratır. Kendisine tevekkül edilir. Kendisine dönülür. O Rabb'dir. Sizin içinizden eşler yaratır. Hayvanlardan ayrı ayrı cinsler yaratır. Sonra sizleri efendim çoğaltır. Onun misli benzeri yoktur. İşitendir, görendir. Göklerin ve yerin anahtarları, kilitleri kendisine aittir. Rızkı dilediği kimse için yayar, çoğaltır, bollaştırır, kimisine daraltır. O her şeyi bilendir. Bu özelliklere kim sahipse hüküm vermeye doğal. Hak sahibidir diyor. Kim sahip değilse o hüküm vermeye hak sahibi değildir diyor. Özetin üreti bu. Şer'i hükme döndük. Dini hükme döndük. Biz akledebilen efendim muhakeme edebilen yorumlayabilen yani kıyas edebilen insanlar olarak şuna bakacağız. Allahu Teala diyor ki hüküm sahibinde şu özellikler olmalıdır. Kimdir bu ezekler varsa onu hüküm sahibi olarak hakem olarak kabul edin. Yoksa o zaman bu vasıtlar kimde değilse onun hükmüne teslim olun, rıza gösterin. Kimdir bu özellikler sahip? Allah. O zaman bu beşeri kanun ve nizamlara asla meyledemeyiz. Rıza gösteremeyiz. Allah'ın kanunlarına muhalif olanlar ama bahsettiğimiz bu. Yoksa bazı hükümler vardır ki insanlar bunu kendileri yazamamışlar. Allah'ın kitaplarına bakmışlar. Oradan kopya çekmişlerdir. Farklı isimlerle, e, nüans sıfatlarıyla kendi kanun kitaplarına koymuşlardır. Yani Allah'ın kanunlarına aykırı hükümlerde beşeri kanunlara müracaat edilmez. Ne gibi mesela? Var mı böyle bir şey? Aramızda bunun gibi bir hataya düşen var mı? Her daim oluyor. Müslümanlar bu hataya düşüyor. Ondan bahsediyorum. Mirasta devamlı düşüyorlar. Evet. Bu miras malı ne kadar tatlı bir varsa, Özellikle de kadınlar kendilerine düşen paylara razı değildir. Erkeğe kadının yarısı kadar pay verilecek olsaydı. Erkekler buna razı olurlar mıydı? Bunu bilmiyorum tabii. Vuku bulan durumlar ne? Kadın erkek eşit alacak. Bu allah Teala'nın koyduğu kurallara aykırı olduğu için mi? Kadınların hoşuna gidiyor. Yoksa efendim Allah'ın hükmüne teslimiyeti bilmiyorlar. Nefislerine hoş geldiği için mi? Buna yöneliyorlar. Bu büyük hata. Çok büyük hata. Şimdi o miras ayetlerinin altında allah Teala kim Allah'ın hükmüne ve Resulünün hükmüne razı olur, rıza gösterirse onlar için cennet var, kim isyan ederse cehennem vardır diyor. Bakın o Nisa suresi 13-14. ayete bir ayette itaat edenler yandan bu hükümlere teslimiyet gösterenlerin karşılığı hemen altındaki isyan edenlerin, razı olmayanların, farklı hükümlere müracaat edilen cezası var. Bunun gibi daha çok şey örnekleri verebiliriz. Miras onlardan en çok karşılaştığımız husus. Belki de bilmiyorlar. Yani Allahu Teala'nın burada bir hükmü var. Çünkü insanlar Kur'an okuyorlar. Kur'an'ın manasını bilmiyorlar. Tefsirinden okay. haberdar değiller. Başlarına bu durum geldiği zaman da sormuyorlar. Çünkü insanlar arasında cari bir durum var. Ne de bu cari durum? E, i̇nsanlar kendi arasında bu işi çözemezler. Genelde kardeşler çözemezler. Mahkemeye başvururlar. Mahkeme bunları kendi kanununa göre insanlara verir. Onlar da gider tapuda bunları kendi adına kaydederler mahkemenin kararıyla. Bu iş böyle çözülür. Yani yürüyen bir cereyan eden bir örf var. Bu örften dolayı belki de bilmiyor insanlar bunu. O zaman ne olacak bize? Önce biz öğreneceğiz. Özümseyeceğiz, sindireceğiz, kabulleneceğiz ve gereği canlar edeceğiz. Sonra ulaşabildiğiniz kadar insanlara aktaracağız. Bizim derdimiz kadınlar erkekler erkekle şu cinsi kötülemek, bu cinsi kötülemek değil. Bizim derdimiz de Allah'ın hükmü her hususta hakim olsun. Allah bizi bunun için yarattı. Allah bize bunun için halifeler dedi. Meleklerine de ben halifeler yaratacağım. Nedir halife? Allah hüküm koyar. O hükümlere yeryüzünde hakim kıl zereyan ettirir. Yeryüzünde hakim kılmaya çalışır halife. Allah bizi halife yaptı. Lehimize de olsa halifelik vazifemiz, aleyhimize de olsa halifelik vazifemiz. Bu miras payları bu önemli hususun en çok en sık karşılaştığımız tarafı. Bunun gibi az karşılaştığımız yani çok karşılaşmadığımız, az karşılaştığımız veya aklımıza gelen, gelmeyen ne varsa hepsi için geçerli hükümdür. Çünkü bizim şahsen nefsimize uygun olan değildir aslı olan. Allah'ın hükmüdür aslı olan. Allah ve Resulü neye hüküm vermişse odur hüküm. İman ettim diyen kimseye düşen o hükme teslimiyet göstermektir. Lehimize de olsa, aleyhimize de olsa. Faydamıza da olsa, zararımıza da olsa. Bakın bir örnek vereyim. Ağır şeylerin muhatı olmak nefsin hoş gelmez. Ama hüküm Allah'ınsa, hüküm Resulününse o zaman teslimiyet gerekir. Hatan bir müminin ölümüne sebep olan kimsenin cezasını biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyor. Sünnette bu teferruatlar beyan ediliyor. Yüz deve. Yaşları farklı farklı, adetleri farklı farklı. Yüz deve veriliyor. Diyet olarak birisinin parmağını kopmasına sebep oldun Allah korusun. Birisinin gözünün çıkmasına sebep oldun. Bunların hepsinin e, tertemiz şeriatta karşılıkları var. E bu benim başıma geldi. Yanlış oldu deyip kurtulamazsın. Bunun diyetini vereceksin. Allah başımıza vermesin, misin? Kaldıramayacağımız yükü yüklemesin. Evet. Ama başımıza gelirse bu bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın bizim için kaderidir. Teslimiyet gerekir başka bir şey gerekmez. Aksine yapamayız biz. Yani sadece mevzumuz miras meselesi değil. Allah ne hüküm vermişse, Resulü ne hüküm vermişse, odur Müslümanı bağlayan kural. Hocam, güç yetmezse vücudu veya mesela hata, kusur. Güç yetmezse bundan sorumlu olmaz hiçbir insan. Hı -hı. <Sessizlik> gücün yettiği kadar Allah'tan sakının. Yani emirlerine, riayeteden, yasaklarından sakın, e, uzak dur. Hükümü daima geçerlidir. Allah'ın hakem isminin içerdiği üç tane hüküm vardır demiştik. Birincisi, Yaratılış ve kaderle ilgili hükümler. İkincisi dini, şer'i hüküm. Üçüncüsü ise cezai hüküm. Evet. Yani kul hangi hatayı işlerse onun karşılığı şu cezadır. Şeklindeki hükümler. Yani dünyada işte karşılıklar işte değil. Ahiretteki. Yani kim namazı terk etti. Bunun cezası örnek veriyorum. Örnektir hüküm değildir. Allahu Teala hüküm verecek. Yüz sene cehennemde kalacaksınız. Veya kim zekatını vermedi, işte o meydanda insanlar diriltildiği haşır meydanında, mahşer sahasında zekatını vermediği mal tarafından eziyet edilmez. Hesap anılır. Evet, el hakem olan Allahu Teala kıyamet gününde kullar arasında amellerine göre hüküm verecektir birbirine karşı haksızlık yapan zulmedenlerin arasındaki o hak alışverişini tesis edecek tamamlayacaktır. El hukm yev meydinillah yahkumu beynehum hüküm o gün Allah'a aittir Aralarında hüküm verir hüküm verir Allahu Teala diyor Hac suresine Allahu Teala bu da kıyamet gündeki verilmesi. o miktar 50 bin senelik gün var ya o gündeki hükmü içerir ceza hüküm hükmün üçüncü kısmı olan cezaa hükmü. Vakti ne zaman? Hesap gününde. 50.000 senelik gündür. Evet şimdi toparlayalım. El Hakem isminin üç türlü içerdiği hüküm vardı. Birincisi yaratılış ve kaderleri. Bu dünyada yaratılış ve yaratılanların kaderleriyle alakalı. Yani başına gelen musibetler, belalar, efendim e, nimetler, efendim onu üzen, sevindiren şeyler Saçının darması, sakanın darması, saçının dökülmesi, ayağının iliken batması, ayakkabısının eskimesi de bu kısma girer. Yaratılış ve kaderle birliktir. Birincisi dünyada hayat olduğu sürece geçerlidir bu birinci hüküm. İkinci hüküm neydi? Şer'i dini hüküm. Bu da insanlık var olduğu sürece geçerlidir. Çünkü insanlar ve onlar da birlikte bundan cinler bundan sorumludurlar. Allah'ın her ne hükmü varsa eee şer'i olarak uymamız gereken, terk etmemiz gereken ve yapmamız gereken, yapabileceklerimiz, yapmamayacaklarımız. Bunlar da muha mükelleflerin muhatap olduğu hususlardır. İnsanlık olduğu sözü geçendir. Üçüncüsü de cezai hükmedik. Bu da kıyamet gününde, o hesap günündeki hükmü içerir. Peki demiştik ki Allahu Teala'nın El-Hakem ismini ima etmenin bir etkisi vardı. Nedir bu? Rıza ve teslimiyet gösterdik. İkincisi ise El-Hakem olan allah Teala bu üç hükme hakim ise o zaman bu üç hükmün gereğince Allah'tan korkacak onun emir ve şeriatına bağlı kalma hususunda gayret edecek gazabını celp edecek hususadan uzak duracak. Bu da El-Hakem ismine iman etmenin asıl etkisi. El-Hakem ismine iman etmenin İkinci gereği Allah'tan hakkıyla korkmak emirlerine riayet yasaklarını terk etme hususunda hassas olmak. Hassas. Çünkü cezai hüküm gereği Allah'ın hük hakem isminin üçüncü kısmı. Cezai hüküm gereği kıyamet gününde hiçbir haksızlık zulüm yapmayacak? karşılıksız kalmayacak. Mutlaka hak sahibine hakları verilecek. O zaman ne yapmak gerekir? o gün kaybedenlerden, ziyanı uğrayanlardan, peygamber hmm. sallallahu aleyhi ve sellem'in ifadesiyle müflis olan, iflas edenlerden olmamak için <gülüyor> sakınmak gerekiyor. Bu dünyada haksızlıktan, zulümden uzak durmak gerekiyor. Venna la olme vazinal kısteliye kıyamet. günü biz adalet terazini ortaya koyarız. Fela la tuzle min Hiçbir nefse ne yapmaz diyor yani. Haksızlık yapma. Hakkı eksik verilmez. Öyle bir mizan, öyle bir terazi ki İyi kötü her birinizin kuyumcu diye yolu düşmüştür. Evet. Kuyumcudaki terazide nasıl tartar? O kadar hassas. Kimdeki? insanlar elindeki terazi. Allah-u Teala'nın terazisi hiç onunla kıyaslanabilir Çok daha hassas. Zerre miktarı. Zerre evet. miktarı hayır, karşılığı var. Zerre miktarı şer, karşılığı var. Nedir zerre? Evet. Toz tanesi. Evet. Toz tanesini kuyumcunun terazisine koysanız hareketlenir mi? Evet. İşte Allah'ın çaydan teresi o kadar hassas. Allahu Teala bizleri o mahşer sahasında kazançlı kullarından yapsın. Amin, amin. Kaybedenlerden, ziyan görenlerden yapmasın. Ve ve bihamdik